Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. <Gülüyor> Hazırlayan Mustafa Ulgar Özeskin. Günaydın. Haftanın son gününde size tek bir haber vereceğiz. Çünkü bu haber çok büyük ve hepimizin yaşadığı bu mega kente dair yani İstanbul'a dair. İstanbul hepimizin adıyla bir araya gelen bir girişim yani bir inisiyatif var. İstanbul'un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlar konusunda söz ve sorumluluk sahibi olmak isteyen, kente sahip çıkan ve hangi partiden olursa olsun İstanbul'u yönetmeye aday olanlardan da İstanbul'a sahip çıkmalarını talep eden, insanlar olarak tanımlıyorlar kendilerini. İstanbul hepimizin adıyla imzaya açtığı metni şimdi dinleyelim. İstanbul hepimizin demek için daha iyi bir İstanbul için İstanbul sözleşmesini imzalıyorum. Bu sözleşmeyi imzalayanlar olarak İstanbul'un gelişimi, yönetimi ve geleceği ile ilgili kararlar konusunda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. Kentimize sahip çıkıyoruz ve İstanbul'u yönetmeye aday olanlardan da İstanbul'a sahip çıkmalarını talep ediyoruz. Aday hangi partiden olursa olsun, aşağıda açıkladığımız temel ilkelere uygun çalışmasını sağlamak için birbirimize söz veriyoruz. Yeni bir yönetim anlayışı için. Yaşadığı şehrin yönetimine katılmak her bireyin temel hak ve sorumluluğudur. Yerel yönetimler, inanç, kimlik, siyaset veya parti ayırmaksızın bu hakkın kullanılması için gereken araçları yaratır. Her sokak, her mahalle, her ilçe merkezden değil yerinden yönetilir. Her düzeydeki şehir yönetimi dürüstlüğü, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği sağlamakla yükümlüdür. Mali kaynaklara erişim başta olmak üzere yerel yönetimlerin güçlü ve etkin kılınmaları için gereken anayasal ve yasal düzenlemeler gerçekleştirilir. Şehrin bütçesi tüm aşamalarında İstanbulluların etkin katılımıyla yapılır. Ve değişen İstanbul'da haklarımızı yeniden tanımlamak için Konut, sağlık, eğitim, ulaşım, kültüre ve kentin imkanlarına erişim temel insan hakkıdır. İstanbul'da yaşayan herkesin bu haklara en kolay, en az maliyette ulaşmasını sağlamak yerel yöneticilerin öncelikli görevidir. Yerel yönetimler her türlü afet riskine karşı gerekli eylem planlarını hazırlarlar, doğacak risk ve zararı en aza indirgeyecek biçimde yürütürler. Kentsel dönüşüm projeleri sosyal ve kültürel ve yerel doku ele alınarak, mülksüzleştirmeden ve hak sahipliği korunarak orada yaşayanların katılımıyla ve kimse yerinden edilmeden birer iyileştirme çalışması olarak gerçekleştirilir. Yerel yönetimler şehirde yaşayan çocuk, yaşlı, yaya, bisikletli ve engelli herkesin dilediği yere zamanında güvenli ve sağlıklı ulaşımını sağlar. Kadınların ayrıma uğramaksızın kamusal alanda özgürce yer alması temel bir haktır. Yerel yönetimler, kadınların adil ve eşit olarak sosyal, kültürel, kamusal yaşama ve üretime katılması için her türden tedbir ve teşviki kadınların geniş katılımıyla planlamak ve uygulamakla hükümlüdür. Yerel yönetimler, merkezi yönetim ve sivil toplum örgütleriyle birlikte çocukların haklarının korunması, geliştirilmesi, ayrıma uğramaksızın bütün çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda yaşaması için programlar geliştirir. Yöneticiler, şehirdeki bütün kimliklerin, inançların, kültürlerin özgürce yaşanabilmesini sağlamak için her türlü ayrımcılıkla ve şiddetle mücadele etmekle yükümlüdür. Yerel yönetimler, kent kültürünün yaratıcı ve çok sesli bir şekilde geliştirilmesini sağlar. Kentlilerin ve kâr amacı gütmeyen kurumların önericiye kamusal nitelikli projeleri teşvik eder, sanat eğitimi, üretimi ve sunumunun desteklenmesi amacıyla belediye bütçelerinde pay ayırır. Şehri paylaştığımız bütün hayvanların sağlık, barınak ve kaliteli yaşam hakkı vardır. Bu hakkın korunması yerel yönetimlerin temel görevlerindendir. Geçmişle bağlarımızı yeniden kurgulamak için. İstanbul bir dünya mirasıdır. Bütün toprak altı ve üstü zenginlikleri doğal, kültürel ve tarihi varlıklarıyla İstanbullulara ait olduğu kadar bütün insanlığa aittir. İstanbul'un kültürel ve doğal mirası, uluslararası normlara uygun bir bakışla korunur. Yönetimler, tarihi bölgeler, demokratik bilgiye dayalı, çoğulcu, bütün kültürlere saygılı bir bakışla korumakla yükümlüdür. Tarihi miras alanlarındaki yenileme projeleri, tarihi doku ile bölgede yaşayanların sosyoekonomik gelişimi ve yerinden etmemek başta olmak üzere temel hakları gözetilerek planlanır. Ve geleceği birlikte düşünmek için yerel yönetimler İstanbul'un bugünkü ve geleceğini doğrudan ilgilendiren denizleri, ormanları, su havzalarını, tarım alanlarını ve tüm canlılarını korur. İstanbul'un coğrafyasına müdahale etmez, İstanbul'un varlığını tehdit eden projeleri önler. Parklar, limanlar, kıyılar, meydanlar, yeşil alanlar ve askeriyeye ait alanlar gibi hep birlikte kullandığımız ya da kullanabileceğimiz Kamu mülkleri özelleştirilemez, imara açılamaz, korunarak tüm İstanbulluların dinlenme, kültür, sanat ve spor faaliyetlerine vakf edilir. Yerel yönetimler, beşeri birikimin değerini bilir, emek, bilgi ve becerinin her yönden gelişimine yatırım yapar. Şehrin planları en geniş katılımda, çoğulcu, çevre ve insan dengesini merkezine alan buluşçu ve bütünlüklü bir bakışla yapılır. Planlama Bilgi üretimi, tasarım ve uygulama süreçlerinin birbirini beslediği izleme ve değerlendirme ile sürekli güncellenen bir yöntemle yapılır. Planların izlenmesi ve denetlenmesinde şeffaflık ve hesap verilebilirlik esastır. İstanbul'u etkileyen her türlü karar etki değerlendirme çalışmaları ile ele alınır ve sonuçları şehirlilerle paylaşılır. Yerel yönetimler ekolojik sürdürülebilirlik ilkesini, bütün plan, proje ve uygulamalarının odağına alır. Bilinçli üretim ve tüketim, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji gibi alanlarda gerekli altyapıları hazırlar ve uygular. Bu sözleşmeye imza atan İstanbullular olarak biz, bu sözleşmenin benimsediği yönetim tarzı ve anlayışını mahalle, ilçe ve kent düzeyinde her fırsatta savunmak, yerel seçimlerde aday olacak siyasilerden bu anlayışı benimsemeleri için uğraşmak, Seçilecek yöneticilerin bu zihniyete uygun olarak çalışmalarını takip etmek için elimizden geleni yapacağımızı ilan ederiz. İmza kampanyası hakkında detaylı bilgi almak isterseniz changeorg İstanbul Hepimizin adresini ziyaret edebilir. Oluşum ve çalışmalar hakkında da bilgi almak için www.istanbulhepimizin.org adresine göz atabilirsiniz. Evet, tekrarlıyorum. changeorg İstanbul Hepimizin adresinde imza atabiliyorsunuz. İstanbul Hepimizin.org adresinde de konu hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Web sitesinde hem imza kampanyasına ulaşılabiliyor hem de blog başlığı altında İstanbul ve ilgili kentsel haberlere de ulaşılabiliyor. Peki neden isimli bölümde ise verilen sözleşme ana başlığı açıklamalarını yorumda da bulunabiliyor. Siz de katkı koyabiliyorsunuz. Kendi görüşlerinizi iletebiliyorsunuz. İstanbul Hepimizin ile iletişime geçmek isterseniz de bir e-mail adresi var. info at istanbullhepimizin.org adresine girerek gerekli bilgileri oradan Isteyebiliyorsunuz. Bakalım İstanbullular yerel seçimler yaklaşırken yeterli katılımı göstererek adaylara vermek istediği mesajları verebilecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Şehirlerde görmek istediğiniz değişimleri gerçekleştirmek için güçlü hissettiğiniz bir gelecek dileğiyle esen kalın. Hemen şimdi... Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesli. Açık Radyo program destekçisi olun.